Öncü şahsiyetler. Seslendiren Timur Çayır. İbn Sina. Değerli dinleyenler. İslam medeniyeti dört halife döneminden başlayarak sonrasında Emeviler döneminde de fetihler vasıtasıyla hızla büyüyor, genişliyordu. Fethedilen yerlerde farklı bilgiler bilginlerle karşılaşılıyordu. Bilgiye her zaman üstün tutan Müslümanlar ulaştıkları kaynakları hızla tercüme ediyor ve Müslüman bilginlerin kullanımına sunuyordu. Tıp alanında da hızla ilerliyor… İslam'ın doğuşunun üzerinden 100 sene dahi geçmeden bir hastane kurma başarısı gösteriyorlardı. Gelişim ve ilerleme öylesine baş döndürücü hızda oluyordu ki, henüz Abbasiler dönemine gelindiğinde ve sonrasında sayıları binlerle ifade edilecek kadar çok hekim yetişiyordu. Bunların içinden öylesine dehalar çıkıyordu ki, eserleri batıda birkaç yüzyıl ders kitabı olarak okutuluyordu. 1980 yılında Buhara'da doğmuş olan büyük tıp adamı i̇bn Sina da bu parlak dehalardan biridir. İslam dünyasında Şeyh Reis unvanıyla anılan, komple bir bilim adamı tanımlamasının tam karşılığı olan i̇bn Sina, matematik, felsefe, astronomi, fizik, kimya, tıp ve hatta müzikle ilgilenmiş seçkin bir zihindi astroloji ve simyaya itibar etmemişti. Kısmen de olsa mekanikle ilgilenmişti. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan, daha sonra tıp dersleri alan İbn Sina, henüz 17 yaşındayken bir hekim olarak ün kazanmaya başlamıştır. Batı'da Avicenna adıyla bilinen büyük tıp adamı bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almış Bunlar arasında özellikle kalp damar üzerine olan eserleri dikkat çekmiştir. Efendim i̇bn Sina fizik, astronomi ve felsefe ile ilgili 150 civarında eser yazmıştır. Eserlerini çoğunlukla Arapça olarak kaleme alsa da birkaç tanesi Farsçadır. İbn Sina'nın özellikle tıp konusunda yapmış olduğu araştırmalar ve ulaştığı sonuçlar dönemin şartlarına göre son derece orijinal ve doğrudur. Bu nedenle de doğu ve batı tıp bilimine ve hekimliğine 600 yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla hükmetmiştir. Hem doğuda hem batıda doktorların sultanı unvanıyla anılmıştır. Efendim İbn Sina araştırmalarını yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında gözle görünmeyen bir takım yaratıkların etkisinin, yani mikropların varlığının farkına varmış ve bu bilinmeyen mahluklardan da eserlerinde bahsetmişti. Mikroskop gibi teknolojik bir aletin henüz bulunmadığı o dönemde, bu tür bir sonuca varmak gerçek bir üstün zeka sonucudur. İdrar incelemesiyle şeker hastalığını analiz etmeyi başaran i̇bn Sina, nabız inceleme yöntemiyle de, kalp damar hastalıklarını teşhis etmeyi başarmıştır. Bununla birlikte menenjit hastalığı ve türlerini ilk defa İbn-i Sina tespit etmiştir. İbn-i Sina dediğimiz zaman tüm dünyada ilk akla gelen, Batı'da 16. yüzyıl, Doğu'da 19. yüzyıla kadar temel tıp kitapları arasında okutulmuş olan eseri El Kanun Fit Tıp yani Tıp Kanunudur. Bu durum 16. yüzyılın ortalarına kadar bu şekilde devam etmiş dolayısıyla i̇bn Sina neredeyse 700 yıl boyunca hem Avrupa'nın hem de İslam dünyasının tıp hocası olmuştur. Değerli dostlar, El-Kanun Fit Tıp ansiklopedik bir eserdir. Bu önemli tıp kitabı 5 kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitabı anatomi ve koruyucu hekimlik, ikinci kitabı basit ilaçlar, üçüncü kitabı patoloji, Dördüncü kitabı ilaçlar ve cerrahi yöntemlerle tedavi, beşinci kitabı ise çeşitli ilaç karışımlarıyla ilgilidir. 57 yıllık hayatı boyunca başta felsefe ve tıp olmak üzere çeşitli konularda 150 kadar eser yazdığı bilinen İbni Sina, 1037 yılında Taberan'da vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır